Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, yani ne konuşacağımızı herhalde fazla düşünecek halimiz yok. Çok hızlı gelişmeler oluyor yani. Hazine Merkez Bankasından dövizde bir müdahale geldi. Konuşmalar devam ediyor. Eksi rezerv elini bağladı merkezin döviz müdahalesi yet, etkisiz kaldı ve çok kısa sürede yeniden yükseldi dolar. döviz diye arkasından da Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde Affını istediği görevinden bir yıl kalabilmiş olduğu ancak ve yerine de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen yeni bakan Nebati, Nebati. Nurettin, Nurettin Nebati'nin atandığı görülüyor. Ama gene yükselmeye devam ediyor görebildiğim kadarıyla. İktisatçılar da bir bunalımdan bahsediyorlar hem Türkiye'de hem de dünyadaki ne diyor ne olacak <gülüyor> Vallahi ne, ne, ne olacağını söylemek çok zor. Ee, ama ne oldu neler olmakta olduğuna tabii değinebiliriz. Ee, dikkat çeken bir gelişme de tabii dünkü Cumhurbaşkanının dünkü konuşmasıydı. Uzun bir konuşmaydı. Evet. Eee ekonomi odaklı Ee, yani bu sabahki program için ve de tıpkı işim e, dikkatli okudum. Hatta e, altını da bazı yerlerin. Tabi e, şey tarafını geçiyorum yani bu konuşmada e, dinleyenler veya sonradan okuyanlar farkına varmışlardır. Çok büyük bölümü e, ağır şeylerle dolu. İtanlarla dolu. Hem muhalefete Hem de biz iktisatçılara yani şu anda mevcut uygulanmakta olan iktisat politikaları ya, açıklanan yeni işte buna için içinde yeni strateji işte büyük kalkınma hamlesi hatta Kurtuluş Savaşı deniyor. Ee, tabii şeyde dikkatimi çekti bir parantez açayım bilmiyorum tekrar gündeme başka konuşmada da kullanılabilir ama biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı demişti ve bunu ben çok ürkütücü bulmuştum bu dünkü konuşmada savaşta hiç söz etmiyor belki de şeyin farkına vardılar yani savaş deyince panik daha da artıyor ve onun tehlikeli bir ifade olduğunu sanıyorum anladılar onun yerine mücadele falan deniyor neyse bu karantinası kapatayım bu şeyleri bir yana bırakırsak yani ağır ithamları Ee, ilginç bir iki şey var bir kere birincisi tabii büyüme üçüncü çeyrek yani dedin son birkaç gün içinde çok şey oldu hakikaten ee, bir de e, üçüncü çeyrek rakamları da geldi yani bekliyorduk yüksek bir e, büyüme geleceğini i̇şte yıllık %7.4 çeyrekten çeyreğe de %2'nin üstünde 2.4 galiba yanlış hatırlamıyorsam ee, bunu tabii e, Cumhurbaşkanı da haliyle çok güzel. Kullanmış orada birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Yani bu büyümeye bakıp bundan sonra da bu büyümenin devam edeceğini düşünmemek lazım. Bir de bedeli var. Çok üzerinde durmayacağım ayrıntılarını ama iki şey çok dikkat çekici ve tabii bundan hiç söz etmedi Cumhurbaşkanı. Bu büyümeyi öve öve bitiremezken birincisi tarımda %5.9'lar alma var. Yani bir yıllık olarak gayri safi yürütüşe asla %7.5-7.4 artarken tarım %6'ya yakın %6 desen ona küçülmüş. Bu neden önemli? E çünkü bu organ şeyi etkiliyor. Gıda fiyatlarını etkiliyor önce tarım ürünleri fiyatlarını. E çünkü talep küçülmüyor. E küçülmeyince de Tarımda. Sadece maliyetler nedeniyle değil çünkü döviz kurumdaki artış malum tarımda da çok ciddi etkili çünkü mazotu var, gübresi var, o var, var, ilaçları var bir sürü girdi dövize yakından bağlı. Oradan da çok ciddi bir maliyet baskısı vardı ama sonuçta ne oluyor? Tabii gıda fiyatları ortalama enflasyon üzerinde artıyor. Zaten yıl vardır böyle. Şimdi bir de bunun üstüne ben yeniden böyle olduğunu da anlıyoruz bu rakamlardan. eee tarım üretimine yarartıramıyorsanız eee özellikle bütçelerinde ağırlıklı olarak düşük gelirlerin bütçelerinde ağırlıklı olarak tabii ki gıda var. Gıda enflasyonda demek ki hızla artacak. İkinci dikkat çekmek istediğim nokta ve Cumhurbaşkanı'nın söz etmediği gelir. Yani üç yönden hesaplanır gayri saati yürütüşü. Asıl işte bir harcama üretimi o bir de gelir yönüyle. O, onu da dikkatle istemek lazım. Çünkü ücretlerin şey içindeki, milli gelir içindeki payı yüzde %29 29.8'e düşmüş. Yani bu ne anlama geliyor şu, şu kadar söyleyeyim Hiç bu kadar düşük olmamıştı. Ee, örneğin bir önceki çeyrekte %32.7'ydi. Ama esas 2020'yi de geçelim. Çünkü Covid istihdamı çok etkiledi. Ücretleri baskıladı. Oldu bu oldu. 2019 3. çeyreğine baktım. %32.9. Yani 3 yüzde puan milli gelirin içinde ücretlerin payı düşmüş. şimdi Demek ki bir bedel var. Bu büyümeyi de bunun geniş halk kesimleri, üstelik işte emeğiyle geçinenler üzerinde belli ki çok ciddi bir bedeli var. Ve bu konuşmanın, Cumhurbaşkanlığı'nın konuşmasından, konuşmasında benim doğrusu dikkatimi çeken yeni sayılabilir bir diğer şeyde unsur da, söylem de bir çeşitli itiraf olmuş. Şimdi bunun galiba farkına varmışlar. Çünkü diyor ki buradan istersen bir alıntı yapayım izninizle. Peki. Biz i̇şte. milletimizin asil bireylerini döviz kurumdaki yükseliş ve fiyatlardaki artış gibi hususların yol açtığı belirsizlikler karşısında yaşadıkları samimi endişeyi anlıyoruz. Şimdi bunu okuyunca tabii e, peki ne yapıyorsunuz? Cevabını da konuşmanın sonuna doğru e, vermek istenmiş bir cevap. Diyor ki alın gücü düşen dal gelirli vatandaşlarımızı rahatlatıracak adımları birer birer hayata geçirmeye hazırlanıyor. Şimdi dediğim gibi bunun yani bu ifadenin iki yönü var. Bir şeyin farkında olarak bir de tabii şey de diyor buna bir başlık atmak gerekirse o da bence oldukça ilginç. Bu e, Neredeydi o siyasi ha Belki siyaseten En riskli Ama ülkemiz için En doğru planı yaptık yapıyoruz Şimdi Bu risk lafını da ben ilk defa Türüyorum siyaseten evet. en riskli Olan Şimdi bence bunları bir araya getirdiğiniz zaman Hakikaten Bir seçimler Arifesinde seçimlere giderken Eski usul bir de şeyi reddediyor ya işte yüksek faiz, düşük kur bu bizi mahvetti falan ve bunları 19 yıldır kendisi uyguluyordu. Yani daha doğrusu kendisi demeyeyim de başında olduğu iktidar uyguluyordu. Bundan tamam anladık onu. ondan vazgeçildi. Çünkü bunu zaten sürdürmenin olanağı kalmamıştı. Şimdi yerine yeni bir alternatif geçiriyor ama bu alternatifte de bir Bedel olduğu bu ihracata dayalı hani o kadar ucuzlatacaksınız ki dolar cinsinden ücretleri, emeği ondan sonra ithalatı da o kadar pahalılaştıracaksınız ki ihracat patlayacak, ithalat düşecek cari fazla. Ya özetliyorum bu yeni stratejinin nasıl bir iktisadi mekanizmanın gördüğünü, ithalat pahalaşınca içeride ithalatta ikame edilen üretimler, yatırımlar yapılacak, üretim gelişecek. Ondan sonra e ne olacak? Sonuçta yapısal olarak zaten açık veren, hele son yıllarda bu değerli Türk lirası da neden olduğu kısmen, tek başına bu açıklamaz, yüksek cari açık, kapanacak turizmde. Patlayacak. Çünkü Türkiye o kadar uzunladı ki turistler akın edecek. Ee, yani işte orta üst gelirli kesim bayağı yurt dışında gezide yapıyordu. Onlar da yapamayacak. O, fazla vereceğiz. Fazla vermek ne demek? Döviz olur demek. Döviz bol olunca da işte hem büyüme hem istihdam artışı hem kurda artık istikrar devizde istikar olunca enflasyonun da geleceğiz. Çünkü malum faizler de düşük. Ya özeti bu. Şimdi bunun yalnız <gülüyor> hani diyelim ki bunun örneği yok. Yani çok kere yüksek ve belirsiz bir enflasyonda sen istediğin kadar faizleri düşür, kimse yatırım yapmaya kalkışmaz. Çünkü gelecek belirsiz. Artı Merkez Bankası faizleri düşürdü diye Güvensizlik olduğu zaman ekonomi yönetimine ve Merkez Bankası'na ve de enflasyonun geleceğine kolay kolay diğer faizlerde düşmez. Nitekim bunu yaşamaya başladık işte düşürdük. O %15'e kadar düştü ama bakıyorsunuz mevduat faizlerinde de bir türlü düşüremiyor. Özel bankalar kamu bankaları da düşemiyor. Kredileri düşürüyor onlar çünkü zarar etseler de bundan çekinmeleri ya yani kimse kovmaz onları neden banka zarar diye dersiniz ki kredileri ucuzlattık mevduatı düşüremedik patron da böyle istiyordu reis böyle istiyordu yaptık derler ama özel bankalar bunu yapamıyor tabi onu da görüyoruz de piyasa faizi yani şeyin hazinenin devletin borçlanması çünkü borçları var bütçe açığına Mümkün olduğu kadar sıkı tutmaya çalışıyorlar olan ayrı bir tartışma konusu. Ama borçları döndürmeleri lazım. Cevizle borçlanmak artık neredeyse o kadar pahalı hale geldi ki onu da yapıyorlar. Ona rağmen yani geleceği satıyorlar bir anlamda. Çünkü CDS hani var ya şu risk krimi hani bir tahvil çıkarttın atıyorum dolarla, euroyla. Ondan sonra e bunun faizi piyasanın bunu alması için bir faiz olması lazım. Bu faizi nasıl belirli? Piyasa belirli. Orada da 5 puanı aşmış risk krimi. Yani hani normalde %1-2'den borçlanacakken %6-7'ye zaten çıktı borçlanma ama e, Türk lirası daha vahimdi. Yani biraz önce Merkez Bankası %15'e düşürdü ama 10 yıllık tahminin faizi ne kadar biliyor musunuz? Ben gün bakıyorum ona da Yüzde %21. Hmm. Yani söylemeye çalışıyorum. Södede dediğim bu yol çok ciddi bir eee içeride iç talebi bir e, daralma ve şeye yol açacak. E, durgunluğa en, en iyi ihtimalle. Şimdi galiba bunu farkında olduğu için işte diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı belki siyaseten en riskli Ama ülkemiz için en doğru planı yaptı. Şimdi siyaseten en riskli bunu görüyorlar. İçeride bir taraf daralmaz. Ne yapacaksın? E diyorlar o zaman biz bu kesimlere bir şey yapalım. Destek yapalım. Bu destek yakında, bunu bir varalı destek, asgari ücret. Onunla da ilgili çok önemli bir şey söylemiş. Bugüne kadar boğulmuş olanın asgari ücreti kastediyorum bugüne kadar olmuş olanın çok çok iki defa çok üzerinde bir artış olacak. Şimdi evet. yani aslında attığın zaman yani yüzde kaç uçak görelim de sonraki programda konuşuruz. Şimdi bu da bir çaresizlik. Tabii ki İstanbul'da asgari ücretin çok ciddi arttırılması lazım. Çünkü mevcut asgari ücretle şunu söyleyeyim biz şu sınav Doğruğumuz konuştuk mu gündeme getirdim mi bilmiyorum. Ben olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir İstanbul işgücü piyasası araştırması yapıyoruz. 10 binlik bir anket yapıldı. Veriler işte geldi. Çalışıyoruz üzerinde. Artık 50 kadar firmayla da derinlemesine görüşme yaptık. O, o özellikle o görüşmelerden çıkan çok ilginç Bir nokta hem de anketten bir taraftan firmalar e, istihdamlarını arttırmak istiyor. Yani örneğin market zinciri, o, o, küçük bir market zinciri ama bayağı şubesi var. 150 tane yöneticisi dedi ki 150 tane genç, hatta lise mezunu öyle yüksek öğrenim mezunu falan da aramıyor. Lise altı da olabilir, arıyoruz eleman hemen alacağız yüzdekli tane bulamıyoruz. Neden bulamıyorsun? E, çünkü işi beğenmiyorlar, ücreti beğenmiyorlar. E, ne ücret veriyorsun? Asgari ücret. ve Bakıyorsun 3000 e, lira bile değil. İstanbul'da da hele ailesinde yaşıyorsa genç çok da e, şey derdi e, çoluk çocuk geçindirme derdi yoksa e, istemiyorlar. Yani bunu tabii daha başlı başına bir konu bu. Ama bu ciddi bir şikayet var firma tarafından Biz şeye bakıyor. Seyfettin ben bir de bir altyazı şey altyazı. daha sormak bir şey daha sormak istiyorum mümkünse bu noktada Reuters haber ajansından ilginç bir değerlendirme geldi. Dün gene bu da T24'te gördüğümüz bir şeydi. Yani Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri yükseltmeyeceğine dair konuşma yapmasından dakikalar önce Merkez Bankası'nın Türk lirasının düşüşünü engellemek için dolar satmasını Türkiye sahip olmadığı parayı harcıyor başlıklı bir analizle duyuruyor. Ve haberde net, Merkez Bankası'nın net rezervinin Kasım ayı itibariyle bir önceki aya göre 28 milyar dolardan 25 milyar dolara düştüğü, Ancak Bilmiyorum. yerel bankalarla yapılmış 48 milyar dolar değerindeki suhaplar hesaplandığında takaslar. Rezervlerin ekside bulunduğu hatırlatılıp yani şey demiş bayağı sahip olmadığı bir parayı harcıyor. Hatta bir de kelime oyunu yapmış Erdonomi pahalı bir uğraştır demiş Erdoğan'ı. E, şimdi sen konuyu Ömer biraz erken değiştirdin. Şu şeyi bitireyim. Hı. Ee, ha, tamam yani bu siyaseten neden riski görüyorlar ve ne yapmaya çalışıyorlar şimdi burada da İstanbul'da tabi şunu söylemiyor İstanbul ve benzeri yüksek geç, geçimin hayat pahalılığının yüksek olduğu ve nispeten yüksek gelirli illerde tabi ki asgari ücret yetmiyor ve mutlaka arttırılması lazım ama sen yani tutun da şimdi asgari ücreti %30-40 arttırırsam bunu da orta ve küçük boy verimliliği düşük Orta Anadolu, Doğu, Güneydoğu, Anadolu'da neye mal olacağını da e, hesap etmen lazım ama artık bu hesaplardan çıktılar. Ne falsın evet, olursa olsun bir bu büyümeyi olabildiğince ekonomiyi büyükelim seçimlere kadar istihdam artsın. Öbür taraftan da enflasyon, döviz grubu enflasyon tabii ki belli ki artıyor artacak. Ona da şey demiş bir yer, onu da anlamak mümkün değil. Cumhurbaşkanı Düzlük Kur bugün artar, yarın düşer. Şimdi tam işte bu senin söylediğin bugün artar, yarın düşer. Herhalde aklında Merkez Bankası müdahale edecek, görürsünüz. Diye aklımdan geçiyoruz bunlar aşağı yukarı aynı saatlerde oldu. Evet. Ee, bir milyar dolar satmışım. Allah aşkına bir milyar dolar e, hiçbir şey değil. Bir etkisi olsaydı, önce bir etkisi oldu gibi göründü. 12.4'e kadar dolar düştü. Şimdi bu sabah bakıyorum 13.5. Yüzde 2 günlük artış. ve 2.5 3'ü bulacak günlük bunlar. Şimdi bu adeta hani bir benzin istasyonu yanıyor. Bir kova su döküyorsun. Yani hiçbir faydası yani, biz, olmuyor. Sadece Artık, bir saat eksik. Yani sattığın para sattığın döviz daha doğrusu senin değil aynen rohtersin. Dediği gibi sınavlarla ödün almışsın Aslında eksidesin. Bunu daha da arttıracağım Durmadan dışarıdan Döviz almak kimse de vermeyebilir Ayrıca çok riski bir dönüm, Döviz takasına girişmeyebilir Dolayısıyla Orada da Büyük bir belirsizlik var Çünkü belli ki Düştüğü zaman yani Sen doları sattığın zaman Belki kuru işte birkaç saatliğine Birkaç günlüğüne düşürebilirsin Ama bir satacağım Döviz miktarı Çok sınırlı, başkasını zaten döviz satıyorsun. İki, bunu fırsat olarak da görüyor insanlar. Sadece vatandaş hani geç kalmış, Türk lirasından daha dövize geçirememiş, tasarruflarını geçirememiş. Onlar değil, firmaların ciddi döviz yükleri var. Borçları var. E bunların rağdesi şey önceden her fırsatta aman bu nasılsa yükselecek bir ara böyle bir şey olduğu zaman işte Merkez Bankası'nın müdahalesiyle dövizde bir hafif gevşeme olduğu zaman bunu fırsat olarak da görüyorlar Yeni belli ya öyle tahmin ediyorum yeniden bu sefer hemen döviz ne alabilirsek kardır eldeki Türk liralarıyla kenara koyalım çünkü bizden borç aldığımız bankalar Türk lirası değil döviz isteyecek diye düşünüyorlar şimdi dolayısıyla hakikaten büyük bir kumar erişmiş durumda iktidar. Yani ne pahasına olursa olsun ben seçimlere nispeten canlı bir ekonomiyle işsizliğin daha düşük olduğu işte gelirlerin, ücretlerin daha yüksek olduğu bir ekonomide gideyim enflasyon ve döviz kuru bırakalım. İleride ona bakacağız çaresine. Ama yeter ki tabii buradaki kumar şu. Ya enflasyon İpin ucunu kopartırsa önce döviz kuru ve enflasyon. Bence kritik nokta bu. Ee, kopartabilir mi? Ee, daha önce koparttığı şeyler oldu. Dönemler oldu ama hemen arkasından tamamen şey südüğüm şey iktidarlar ya çaresizlikten gitti. IMF'ye başvurdular. Muazzam krediler alındı. Programlar yapıldı. Türkiye tarihinde hiper enflasyona hiç gitmedi. Yani hiper enflasyondan kasıt de şudur %200-300 artık yalama olacak fiyatlar. Bütün fiyatlar alıp başını gidecek. Bunun için de tabii sürekli Türk lirasının da artması lazım para arzının. Bunlara yönelik hep tedbirler daha önce de alındı. Mesela halen şeyi yapamazsınız. Para basamazsınız. Merkez Bankası para arzını ancak şeyle arttırabiliyor şeyleri e, tahvilleri piyasadaki tahvil bonoları e, satın alabilir e, onun karşılığında da Türk lirası verir ama bunun tabi yapıyor da bunu ama esas para basmayı enflasyonun temelinde şey vardır e, esas nakdi parayı arttıracaksın onun için de onun yolu şeydi hazine e, çıkartırdı bonoları basardı Ondan sonra gider Merkez Bankası'na verirdi. Al bu bonoları ver bana paraları derdi. O yasaklandı 98'den beri artık doğrudan azine. Seyitemez Merkez Bankası'na bono verip para alamaz. Piyasaya satması lazım. Piyasası da biraz önce söyledim faizler düşmedi %21. Dolayısıyla o yol şimdilik kapalı ama sonunda çaresiz kalırsa tabii bir kararname çıkar bir gece şey Denir ki bu yasak kalkmıştır hazine Merkez Bankası'ndan para alçı. İşte o zaman hiper enflasyona gidebilir tabii. Ama ben bunu düşük ihtimal olarak görüyorum. Sonuçta böyle bir bıçak sırtında bir ekonomi. Yani döviz kurunun nasıl yükselmesi engellenecek. Belki zaman zaman duraklayacak. Çünkü çok zaten Türk lirası aşırı değer kaybetmiş olacak. Nitekim şu anda öyle. Ama sonra tekrar yüksek enflasyon olduğu için zaten rekabetçi kurda istiyor iktidar. Bu sefer tekrar yükselmeye başlayacak. büyük bir çalkantılı dönem bizi bekliyor. Bu ne zamana kadar sürecek bu dönem? Ne kadar sürebilir ya da? Yani bir bir kere erken seçimin Haziran'da yani erken seçim olmayacağı ben ciddiyseniz. Ben erken, bana sorarsan Mart 2023'te olur, o da erken sayılmaz. Yani bir yıldan fazla bir süre var önlerinde. Bu süre içinde işte dediğim gibi dur kalkla ve ilerisi için muazzam miktarda sorunlar biriktirerek, dengesizlikler biriktirerek seçimlere kadar gitmeye çalışacaklar. Yani ben şimdilik böyle görüyorum. Evet, son olarak bir cümleyle tekrar bu Reuters'ın değerlendirmesine dönersek izninle, yani net rezervler diyor Uluslararası Haber Ajansı Reuters'ın incelemesi. E, Ağustos 2020'de 28 milyar dolarken 11 milyara e, dolara düştü. Bu sadece 5 ay sürdü bunu. Bu rakam 2003'ten beri görülen en düşük seviye diyor. Ve rezervler ne kadar düşük olursa devalüasyon o kadar olası hale gelir. O zaman da işte Erdönomi'de pahalı bir pahalı evet. bir uğraş diye bitirmiş. Yani. Tabii ben de son bir şey söyleyeyim. Yani giderek ipin uçtuğu kaçtığı görülürse tabii şu riske de karşı karşıyayız. Dönüş olmadığına göre bu yoldan bence dönüş ihtimali sıfır. O zaman dışı açık fiyasa ekonomisini de bu sistemi de büyük bir hızla değiştirmeye ve daha otoriter kapalı bir kapunta ekonomisine doğru adım adım gidilir. Yani hangi adımların oturacağına vaktiniz yok konuşmaya ama zaten bunun endişesini yaşıyor şu anda. Hem vatandaş hem firmalar öyle bir endişeyi yaşıyorlar. Çünkü bir de şeyden haberlerde de dün vardı... Türk lirasında zaten mevduatlarda deniz mevduatları %60 geçti de şey e, mübadeli aracı hiç olmasa Türk lirası o da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Toptan ticarette fiyatları Türk lirasıyla veremedikleri için dolarla artık dolar fiyatlar dolar üzerinden fiyatlar konulmaya başlanmış. Evet. Yani Biraz da işin Allah'a kalmış olduğu gibi bir izlenim de var. Çünkü Aynen. Yeni Hazim ve Maliye Bakanı Nebati'den ilk mesaj Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma işimizde bize doğruluk ver demiş. İlk Aynen. açıklaması da bu, bu şekilde Buyurun. oldu. Buyurun. Bu bir aksin ifadesi kimse kusura bakmasın. Evet. Yağmur evet. duası gibi bir şey yani. Bunu konuşmaya devam edeceğiz tabii maalesef. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat